Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbi Ecmain Değerli Arkadaşlar Dersimize birazdan başlayacağız Derse başlamadan önce Yeni Eğitim ve Öğretim Birliği'nin Sizlere, bizlere ülkemize ve bütün İslam aleminin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Taberi tefsirinden, Bakara suresinin ilk ayetlerinden birkaç ayet üzerinde duracağız. Ben derse başlıyorum. Tefsiru u suretü bakareti Bismillahirrahmanirrahim. El-Kavlu fi te te te'vili kavlihi taala. E metin harekeli bir metindir arkadaşlar. Dolayısıyla sizin için daha rahat olacağını düşünüyoruz. El-Kavlu fi te'vili kavlihi taala. Elif lam mim. Elif lam mim Cenab-ı Hakk'ın elif lam mim sözünün tefsiri hakkındadır. قال أبو Cafer أبو جعفر dedi Taberi İhtilafet Tercüme'tul Kur'ani fi te'vili kavlillahi taala zikruhu Zikruhu elif lam mim elif la, mimin ifadesi hakkında Hakk'ın yani bu elif la, mim sözü hakkında Kur'an tefsirleri ihtiraf etmişlerdir. Onlardan bir kısmı demiştir ki huve ismin min esma'il Kur'an bu elif, lan, mim, sürelerin başlarında bulunan elif, lan, mim, elif, lan, mim, sad, gaf, nun, hamim gibi e, huruf-u mukatta dediğimiz harfler hakkında müellifimiz, müfessilimiz diyor ki alimler iktiraf etmişlerdir onlardan bir kısmı şöyle demiş ve kâle bâdühün bir kısmı demiş ki huve ismü min esmâil Kur'an bunlar Kur'an'ın isimlerinden bir isimdir ve kâle bâdühün bir kısmı da şöyle demiş değerli arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar bu metin taberi tefsiri biliyorsunuz rivayet tefsiri biz metni özetledik. Yani aynı rivayetlerin birçoğunu birçoğuna yer vermedik. Dolayısıyla özet bir metindir. Daha rahat anlayasınız diye bu hale getirdik. Ve kalezâ dühün huve yani bu eee hurufu dediğimiz harfler fevatihu yeftahu Allah biha'l-Kur'an. Bunlar Allah'ın Kur'an'a başladığı başlangıç harfleridir. وَقَالَ بَعْضِهُمْ Yani Kur'an'ın sürelerindeki başlangıç harfleridir. Kur'an-ı Kerim bu başlangıç harflerle başlar. Böyle bir rivayette var. وَقَالَ بَعْضِهُمْ Bir kısım ulema da demiş ki, ismin bir sureti. Bu huruf-u mukattaalar süreler için Süre için bir isimdir. Yani hangi sürenin başındaysa o sürenin bir ismidir demişler. Vakalebe düğün, Hüve İsmu Allahil Cenab-ı Hak'ın ismi azamıdır demişler bazı alimler. Vakalebe düğün, Hüve Kasem'in yemindir. Yani bu harfumu katda afferiyemindir. Aksama Allahu Bihi, Cenab-ı Hak bu huruf mukatta harfleriyle yemin etmiştir dolayısıyla bunlar yemindir huve <gülüyor> qasemin bu huruf mukatta harfleri yemindir aksemenallahu <gülüyor> bihi Cenab-ı Hak bu huruf mukatta harfleriyle yemin etmiştir vehye min esmaihi yani bu isimler de bu yemin içilen isimler de e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir Allah'ın isimlerindendir. Allah bu isimlere etmiştir. Ve kale dağdühün. Bir kısım ulema da şöyle demiştir. لِكُلِّ kitabın سِرْرٌ Her kitabın bir sırrı vardır. Ve sırrı Kur'an'ı fevatihuhu. Kur'an'ın sırrı da fevatih yani başlangıçlarıdır. Başlangıçta bulunan harflerdir. Başlangıçta bulunan işte bu hurufu mukatta diye nitelendirdiğimiz harflerdir bu مِنَ الْقَوْلِ Şimdi burada değişik değişik dikkat ederseniz farklı farklı rivayetler söz konusu oldu. Müellif şunu söylüyor. bu مِنَ الْقَوْلِ aynı. Benim nazarımda doğru olan söz, doğru olan görüş Fi فِي تَعْوِلِ مَفَاتِهُ سُوَرِي وَتِهِيَ حُرُوفُ الْمُوْجَمِ Bu huruf-u mukatta harflerinin sürelerin başlarında bulunan bu hurufu muktada harflerinin e, hurufu mucem dediğimiz yani e, elif ba ta sa cim dediğimiz harfler var ya alfabenin harfleri e, işte bunlardır yani kesik kesik e, tek başına anlam ifade etmeyen te, kesik kesik harflerdir hurufu mucem dediği bu yani hurufu mucem alfabenin harfleridir. Elif, va, ta, sa, cim, ha, ha ee, Bunlar başlı başına böyle e, kesik harflerdir. Doğrudan doğruya kendileri e, bir anlam ifade etmezler. Ennallaha celle senâhu Şüphesiz ki e, kıymeti, değeri büyük olan Cenab-ı Hak Ce'alehe hurufen mukattaat Bunları huruf-u mukattaat kırmıştır yani kesik kesik harfler kılmıştır. Velem yesil ba'daha bivadi. Bunların bir kısmını birbiriyle birleştirmemiştir. Vesele yasilu birleştirmek, vasıl olmak bizim Türkçede de kullanılır. Binale fe'aca'aha kesa'iril kelamil muttasilil hurufe. Sanki bunları Cenab-ı Hak bu harfleri bu şekilde ziketmekle fecalaha bunları kılmıştır. Kesairil keramil muttasili el hurufe. Harflere bitişen sözler gibi kılmıştır. Lennehu azze zikruhu erade bir lafzihi ed delalete bi harfin minhu ala ma'anin kesiretin la ala mana wa manan vahidin. Çünkü Cenabı Hak Cenabı Hak Lennehu azze zikruhu Cenab-ı Hak bu ifadelerle, bu harflerle, bu kelimelerle erade murad etmiştir. Bir lafzihi, bu e, harflerin lafzıyla, e, ha, ifadesiyle şunu murad etmiştir ki delalete bir delaleti, bir delili murad etmiştir ki bi kulli harfin minhu ala mânin kesiretin. Her bir harfin birçok anlamı vardır. La ala mânen vâhidin bir mana değil, birden fazla manası vardır. Her bir harfin bir manası değil, birden çok manası vardır. كَمَا قَالَ رَب۪ي عُبْنُ Enesin Nitekim, Rabi' bin Enes'in dediği gibi, e, Rabi' bin Enes ne demiş? E, bu da demiş ki, her bir ve رَب۪يهُ قَدِرْ o بِهِ عَلَى مَعَانٍ سَلَاسَتٍ Her bir harfin üç manası vardır demiş. Dûne ma zâde aleyha yani bunlara daha fazla bir anlamı izafe etmemiş. Yani üçten fazla anlamı yoktur. Her ne kadar böyle demiş demişse de aslında bunların e, meellif diyor ki üç değil, üçten fazla anlamı vardır. El-Kavlu <gülüyor> fi kavlihi Teala Cenab-ı Hakk'ın, şimdi orayı geçtik orası bitti. E, i̇kinci ayet-i kerime, ayet kerimeye geldik. Cenab-ı Hakk'ın şu sözü hakkında e, konuşacak olursak, şu sözüne gelecek olursak, bu sözü hakkındaki söz, hangi sözü? Zalikel kitabu la raybe fihi hüden Yani bu ayet hakkında konuşacak olursak, o da şudur. Zalikel kitab la raybe fihi hüden lilmuttaqin. Zalikel Kitap ifadesi arkadaşlar, işte kitap, kitap, demeye layık yegene kitap budur. Yani Cenab-ı Hak zalikel kitap ifadeleri eder. mim, kitap la, raybe, fi özellikle zalikel kitap ifadesiyle zalikel kitap ifadesiyle şunu söylemek istiyor. İşte kitap budur. Yani e, kitap Kur'an'dır. Bir şeye kitap demek gerekiyorsa işte Kur'an'a ancak kitap denilir. Yani Cenab-ı Hak tabir caizse e, kitap demeye layık yegane kitabın, yegane varlığın, yegane nesnenin Kur'an olduğunu ifade ediyor. Demek ki zalikel if kitap ifadesinde şöyle bir mana var. Bir şeye, bir nesneye, bir varlığa, bir kitaba kitap denilecekse işte sadece Kur'an'a kitap denilir. zaliker kitap, işte kitap. Kitap mı istiyorsunuz? Kitap mı arıyorsunuz? Tabiri caizse Cenab-ı Hak buradan şunu da ifade ediyor. Yani gözünüz, gönlünüz, zihniniz, vicdanınız, kalbiniz bir kitap görsün aha size kitap, işte size kitap yani bu öylesine mühteşem bir kitaptır ki bunun ötesinde bir kitap yoktur ne beşeri anlamda hiçbir beşerin yazdığı kitap bu nitelikte değildir ne de geçmiş ilahi kitaplar da bu nitelikte değildir. Belki şöyle bir söz aklınıza gelebilir, şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki e, hocam geçmiş ilahi kitaplar da vahiy eseri bu nasıl oluyor ki yani Cenab-ı Hak işte kitap kitap demeye layık yegane kitap. İşte kitap budur. Gözünüz gönlünüz kitap görsün diyor. E diğer ilahi kitaplar da Allah tarafından gönderilmiş. Şimdi Kur'an'ın onlara bir üstünlüğü söz konusu. Bu üstünlük de şu evet Kur'an da onlar gibi edilmiş bir kitaptır. Onların tahrif edilmemiş halleri de Kur'an gibi kutsaldır, değerlidir, yücedir. Fakat Kur'an'ın bir üstünlüğü söz konusu o kitaplara Kur'an onların meyvelerinin tümünü içerisinde toplamıştır. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim daha kapsamlı, daha geniş olması hasebiyle onlardan bu açıdan onların meyvelerini toplaması açısından bu açıdan onlardan daha üstündür. Bir de o kitaplar belli bir zamana hastı, belli bir döneme hastı, belli bir grup insanlığa hastı Kur'an-ı Kerim belli bir zamana, belli bir mekana, belli bir topluluğa has bir kitap değil. Yani Kur'an ebedi bir kitaptır. Kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar geçerliliği olan sadece Araplara, sadece Acemlere, sadece Türklere, sadece Farslara, sadece e, Hindulara gönderilmiş bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş bir işte bu nedenle Cenab-ı Hak Zalikeli kitap İşte size kitap Kitap mı istiyorsunuz? Kitap mı arıyorsunuz? Gözünüz gönlünüz kitap görsün Eğer bir şeye kitap diyecekseniz işte kitap demeniz gereken Diyeceğiniz yegane Kitap işte bu Kur'an'dır Bu Kur'an'ın ötesinde Tabiri caizse Cenab-ı Hak'ın ifadesiyle e, Kitap yoktur Çünkü zaten geçmiş kitaplar Tahrif edilmiştir, bozulmuştur günümüze de ulaşmamıştır. O zaman elde kalan, tarif edilmemiş, bozulmamış olan, elde kalan, ye gelen kitap Kur'an-ı Kerim oluyor. <gülüyor> Zalikel kitap la raybe fihi Bu kitapta, arkadaşlar buradaki la ifadesi cinsini nefyeden la'dır. Cinsini nefyeden. Yani kendinden sonra gelen bu cins isim var ya bu ismi olumsuz yapıyor. La raybe fihi. Cinsinin nefiyeden olunca mana ne olur? manaşı olur. Yani bu kitapta rayb kuşku demek, şüphe demek, tereddüt demek, çelişki demek, eksiklik demek. Bu kitapta çelişki, kuşku, noksanlık, tutarsızlık, insan aklının kabul etmeyeceği hiçbir şey yoktur. La raybe fihi dediğimiz zaman. Hüden bir muttakin. Bu kitap muttakiler için, muttakiler için bir hidayettir. Yani muttaki olmak isteyenler için bir hidayet rehberidir, bir hidayet rehberidir, bir rehberdir, bir krawuzdur, bir delildir, bir belgedir. Kala amnatü müfessirin, müfessirlerin hemen hemen tümü şunu söylemişler: Teviru kabir teala taala zalitel kitab. Ee, Cenab-ı Hakk'ın Zalikel Kitap sözü hakkında şunu söylemişler Zalikel Kitap demek arkadaşlar Hazel Kitap bu kitap bu kitap Fakat bazılar da demişler ki Zalikel Kitap yani bihi ettevrate vel incile Zalikel Kitap ifadesiyle Cenab-ı Hak Tevrat ve İncil'i kastetmiştir ki bu e, uzak bir anlamdır, uzak bir yorumdur. Yani çok tutarlı bir yorum olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü zaten dikkat ederseniz, bu zaliker kitap ifadesi Kur'an-ı Kerim'in başında zikrediliyor. Demek ki her şeyden önce, yani bir kere metne baktığımız zaman, lafza baktığımız zaman, bulunduğu konuma baktığımız zaman bu, bu özellikle Kur'an-ı Kerim'i ifade et, ediyor. Yani bunun Tevrat'ta, İncille ile alakasının olduğunu söylemek mümkün değil. El kavlu fi kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünün yorumuna, izahına gelince o sözde şu La raybe fihi Yani onda hiçbir kuşku yoktur. La raybe fihi Cenab-ı Hakk'ın La raybe fihi sözünün yorumuna tefsirine, tevinine gelince Ve tevilu kavlihi La raybe fihi La şekke fihi demektir. Yani hiçbir şüphe yoktur. Bizde zaten Biraz önce dersimizin başında da bunları söyledik. Hiçbir şüphe, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt, hiçbir eksiklik, hiçbir noksanlık, hiçbir çelişki, hiçbir tutarsızlık, hiçbir insan aklının kabul etmeyeceği, kavramayacağı bir durum söz konusu değildir. Demek ki, la raybe fihi ifadesinin tefsili, tevili, la şekke fihi demektir. Hiçbir şüphe yoktur, şüphe namına. Düşündüğünüz, taşındığınız, ileride olması muhtemel olan şüpheler, eksiklikler, noksanlıklar, bugün de, yarın da, öbür gün de hiçbir zaman Kur'an için söz konusu olmayacaktır. Velha üllatifi fihi. Dikkat ederseniz, la rai fihi dedik. O fihi'deki ha, fihi. Oradaki ha, aide tüm al kitabı. Yani bu kitabın içerisinde, bu kitapta, bu kitapta yazılı olan e, ayetlerden, hükümlerden kıssalardan, temsillerden ifadelerden hiçbirisinde kuşku yoktur hiçbirisinde tereddüt yoktur sanki Cenab-ı Hak şöyle demek istiyor la şekke fî zâlikel kitâb ennehu min andillâh evet hüden lilmuttaqim la şekke fî zâlikel kitâb bu kitapta hiçbir şüphe yoktur ennehu min andillâh bu kitapta e, hiçbir şüphe yoktur ki o Allah katındandır. Yani bu kitabın Allah katından olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Muttakiler için de hidayet rehberidir. Onları hidayete ulaştıran bir e, kitaptır. El <gülüyor> kavlu fi tevili kavli Itala, Cenab-ı Hakk'ın e, şu sözünün hüden sözünün tevhine, tefsirine gelince Hü'den mined dalalet Dalaletten hidayete ulaştırandır. Yani insanları sapıklıktan, kötülüklerden, Allah'ın kabul etmediği yaşam tarzından dost doğru yola ulaştıran bir kitaptır. An İbni ve An Nasin, İbni Mesud'dan ve bir takım insanlardan min ashabin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber'in ashabından bir takım insanlardan şöyle rivayet edilmiş hüden lil müttakin hüden lil müttakin hakkında şu ifade e, e, söylenmiş yakulu nurun lil müttakin yani hüden lil müttakin demek nurun lil demektir muttakiler için muttakva sahibi olmak isteyenler için bu Kur'an-ı Kerim bir nurdur bir hidayettir vel huda yani zâlike kitapları lâ reybe fî lil müttakîn dedik ya hüden lil müttakîn vel hüda bu e, hüden lil müttakîn ifadesindeki hüda kelimesi fi hazel merdi'i burada bu yerde mastarın mastardır min kavlike nitekim şu sözünde olduğu gibi sen de kullanırsın bunu yani Arapçada kullanılır Hedayetu fulanen tarika, e, falanca kişiye yolu gösterdim. Yani gideceği yol, gideceği yer neresiyse ona o yolu gösterdim. Bize erşetdûhu ileyhî. Onu bir yola yani sorduğu, bilmek istediği, öğrenmek istediği, gitmek istediği yola irşad ettiğiniz zaman, yönlendirdiğiniz zaman dersiniz ki, hedayetu fulanen tarika, falanca kişiye yolu gösterdim. Bunun manası bu. Ve delel tühu aleyhi, ona kılavuzluk ettim, öncülük ettim ve beyen tühu lehu, ona yolu beyan ettim. Beyen tühu lehu. Fehim kâle lene kâilüm, şayet birisi bize derse, biz birisi bize sorarsa, manası şu: Evamât kitabullahi nur em illalil müttakin'e ve la rüşadem illalil müminine. Yani Cenab-ı Hak'ın kitabı, Cenab-ı Hak'ın kitabı, muttakiler için bir nur. Müminler için bir reşat yani doğruluğa hakka götüren bir kitap değil midir ki Cenab-ı Hak Hüderni müttakin dedi? Diye bunun için şöyle denilebilir Zarike kema azze ve safa hurabuna azza bacelle. Bu Cenab-ı Hak'ın kendini yüce Rabbimizin kendini vasıflandırdığı gibidir. وَلَوْكَانَ نُورًا لِغَيْرِ الْمُتَّقِينَ وَرَشَادًا لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ Eğer bu Kur'an-ı Kerim muttakiler, muttaki olmayanlar için bir nur olsaydı, وَرَشَادًا لِغَيْرِ müminine Müminlerin dışındaki insanlar için bir hidayet rehberi, bir doğruluk rehberi, raşad, doğruluk rehberi, doğruluk, nitekim rüşt kelimesi de aynı kökten geliyor. Müminler için böyle bir kitap olmuş olsaydı, yani muttakı olmayanlar için mümin olmayanlar için bir nur bir hidayete erdiren bir kitap olmuş olsaydı lem yukassisullahu azze ve celle el muttaqina ne lehum huden e öyle olsaydı Cenabı Hak zaten bunu o zaman e, müttakiler için hidenli muttaklı ifadesini kullanmazdı. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim hidayete ulaşmak için e, çaba sarf edenlere, hidayette kalmak isteyenlere bir rehberdir, bir hidayettir. Yoksa hidayette işi yok hidayeti kabul etmiyor, hidayet üzerine yürümüyor, hidayet diye bir derdi bir endişesi yoksa, yani Kur'an ona yapacağı bir şey yok. Evet. Belkâne bilakis Cenab-ı Hak ya'unmû bihi cemî al üzerîne bu ifadeyle inzar edilenlerin yani uyarılan uyarılan insanların tümünü bu ifade kapsamaktadır. Bütün insanlar her ne kadar kapsıyor, kapsıyor, evet, kapsıyor ama velakin nehuhu denilen Yani bu ifade Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa göndermiştir. Mümin olsun, kafir olsun, minafak olsun, müşrik olsun, herkese gönderilmiştir. Bunu ifade ediyor burası. Belkâna yaumubi hicemi ar müzeri ne? İnzâr edilenlerin tümünü kapsamaktadır. Velakin nehuhu denilen Fakat bu mütakiler için hidayettir. Yani çünkü müttaki olanlar, müttaki olmak isteyenler bu kitaba inanıyor. Bu kitabı kabul ediyor, içeriğini kabul ediyor ve ona göre yaşıyor. E ötekiler için gönderilmiş bir kitap değil mi? Gönderilmiş. Ama kabul etmiyorlar. Yani bunu, bunu ifade ediyor. Ve şifaun lima fî sudûl mü'minin Ve bu Kur'an-ı Kerim, mü'minlerin kalplerinde bulunan şirk, küfür, nifak gibi e, Kur'an'ın istemediği hastalıklar içinde bir şifadır. Ve vakrun fi azân-ül inkar edenlerin kulaklarında bir ağırlıktır. Ve amen li ebsariv cahidin Bile bile inkar edenlerin gözlerinde de bir körlüktür. Çünkü onların gözü kör olmasa bu Kur'an hakikatlerinden yüz çevirirler mi? Kulaklarında bir ağırlık olmasa kulakları gerçek anlamda işitiyor olsa Kur'an'ın sesine kulak vermezler mi? Elbette ki verirler. Burada dikkat etmeniz gereken e, kelimelerden birisi arkadaşlar cahidin kelimesi cuhud. Bu kelimenin masdarı bu ismi faildir. Cuhud bile bile inkar etmek demektir. Bile bile. Ve lillahi baligatun kafirin. Ve bu Kur'an-ı Kerim, bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın e, bir delilidir. E, kafirlere ulaşan bir delilidir. Hucetun baliga demek arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bu Başka sürelerde de kullanılıyor ve hudjetün, balıda, tüm Kur'an için kullanılıyor. Gerçeğe ulaştıran delil demektir. Bu Kur'an Kerim Allah'ın e, gerçeğe ulaştıran delilidir. Aler kafirine, kafirler içinde, içinde gerçeğe ulaştıran bir delildir. Ama kabul ederlerse öyledir. Etmezlerse zaten kabul ettikleri zaman Müslüman olurlar. Kabul etmezlerse artık onun hiç anlamı yok. Binaaleyh fel mü'nü bihi mühtedin Bu Kur'an'a iman eden Hidayete ulaşır Vel kafiru Bihi mahcucun Bu, bu Kur'an'ı inkar eden Kabul etmeyen e, Bu Kur'an'ın dediklerini Benimsemeyen de Susturulmuştur, bu Kur'an'la susturulmuştur Mahcuc Susturulmuş Yani e, Kur'an'ın Bütünü baştan aşağıya kadar insanlığı hidayete ulaştırmak için Allah'ın varlığını, birliğini, ahireti, iyiliği, güzelliği, doğruluğu, adaleti, merhameti, anne hakkını, baba hakkını ortaya koyan bir takım deliller vardır. İşte e, kafirler de bu delillerle, Kur'an'daki bu delillerle, bu hak delillerle, bu gerçek delillerle susturmuşlardır. Nasıl susturmuşlardır? Yani bu Kur'an hakikatleri gibi hakikatleri ortaya koyamazsınız. Bunlara tabi olmadığınız sürece de hakkı bulamazsınız. Dolayısıyla susun, yerinizde kalın bakalım manasındadır. An-ı İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan İbni ifadesi İbni Abbas Lilmüttakine ifadesi için dikkat ederseniz hemen iki nokta koydur. Yani şu Lilmüttakine kelimesini de yıldız içerisine almış. Parantez, e, tırnak içerisine almış tabica ise. Bizim Türkçe'de tırnak işareti kullanılır. Lillmüttakine ifadesi için İbni Abbas'tan gelen bir rivayet şuymuş. "E ellezine yahzerûne miller hazere e, Sakınmak, kaçınmak اَلَّذ۪ينَ يَحْسَرُونَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاُقُوبَتَهُ Allah'tan ve Allah'ın cezasından, azabından sakınanlardır bu muttakiler. فِي <gülüyor> تَلْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ Huda. Hidayetten bildikleri şeyleri terk etme konusunda, terk etmelerinde Cenab-ı Hak'tan ve Cenab-ı Hakk'ın azabından sakınanlardır bu muttakiler. Demek ki muttakiler kimmiş? Hidayetten bildikleri şeyleri, terk ettikleri zaman Allah'tan ve Allah'ın azabından korkanlardır. Biz nasıl Allah'ın Allah'tan korkmayız da Allah'ın emirlerini, bu kitapta anlatılan emirleri, yasakları, e, kıssaları, e, temsilleri, hükümleri nasıl inkar ederiz? İşte müttakiler bunlardır. Ve yercune rahmetahu bit tasdiki bimaca ebihi ve yercune raca, yercu ummak, dilemek ve dilerler umarlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dilerler bir tasdiki tasdik ederek bir cae bihi yani o Kur'an'ın getirmiş olduğu bütün hususları tasdik ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametini dilerler. Muttakiler işte bunlardır. Demek ki muttakiler muttakiler bildikleri hidayetleri terk etme konusunda Allah'tan ve Allah'ın azabından sakınan ve kendilerine gelen e, Kur'an hükümlerini tasdik ederek Allah'ın rahmetini dileyen kişilerdir. Toplu, ana bu. Haddesana Ebu hadde Haddesana Umar'u, Ebu Hafsin En Said İbni Arubete, En Katadete Katadadan gelen bir rivayet. Buradan buraya kadar yani Haddesana'dan başlayıp en katade kadar gelen ifade bir rivayet zinciri. Aslında bunlar daha uzun da ben kısalttım bunları. En katadete Hüdenilir muttakîn katade tabiinden bir zattır bu. Hüdenilir muttakîn hakkında şu yorumu yapıyor. Hüm mennatehü ve vesefe ve vesefühüm fesbete sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini nitelendirdiği ve vesefe fehüm vasıflandırdığı ve sıfatları özelliklerde sabit olan kişilerdir ki sabit olan kişilerdir ki zaten muttakin ayet-i geçen zâlikel kitâb la raybe fîh hüden lilmuttakîn hemen devamında ne geliyor? ellezîne bil bilgaybi ve yuqimûne salâte ve mimma razaknâhum yunfikûn ifadesi geliyor ya hemen sonra ayetlerde katada diyor ki işte Cenab-ı Hak e, muttakir ifadesinden sonra zaten bunların sıfatlarını anlatmış, bildirmiş ve bunların hangi sıfatlarla e, nitelendiklerini hangi sıfatların kendilerine sabit olduğunu, mevcut olduğunu zaten bildirmiştir. Onlar da fekal ile Cenab-ı Hak şöyle, şöyle demiştir اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ ve مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O muttakiler gayba iman eden namazı kılan ve verdiğimiz rızıklardan e, infak edenlerdir. Diyor ki muttakî ifadesinin açılımı, manası, yorumu hemen eşira gelen şu ayettir. Ellezîne yu'minûne bil-gaybi ve yuqîmûneṣ ve mimmâ razaqnâhum yunfikûn. Yani Abbas'ın İbn Abbas'tan bir başka rivayetine nel kelimesi için قال: El-mü'minîne'llezîne yettakûne şirke ve ya'malûne taat Demek ki kimlerdir? El mü'minine lezine yettegune şirke Şirkten sakınan mü'minlerdir Ve ya'melune taati Allah'a itaatte amel eden Bana itaatte amel eden Yani Allah'a itaatte amel eden Ve şirkten sakınan mü'minlerdir mutlakiler. İbn Abbas da böyle diyor El kavlu fi kavlihi ta'ala e, Cenab-ı Hakk'ın ''Ellezine yu'minune'' sözünün tefsiri konusunda da yine İbni Abbas'tan, Ali İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan bir rivayet söz konusu. ''Ellezine yu'minune'' ''Kale yusaddikune'' ''Ellezine yu'minune'' ''Yu'minunenin'' manası ''Yusaddikune'' İman edenler yani tasdik edenler. Eşittir tasdik edenler. ''Enirrabii'' Bu da e, ''Rabii bin Enes'' diye bir ravi. ''Yu'minune yakşevne'' başka bir rivayet, yü'minune, iman etmek ne demek? Haşyet duymak, ürperti duymak korkmak, yani sevgiyle korkunun karışık aynı anda söz konusu olması haşyet duyarlar, ürperirler manasındadır ala <gülüyor> zühriyyu el imanu, zühri diyor ki alimlerden zühri el <gülüyor> imanu, el amel iman, ameldir bir söz değildir, sadece tasdik değildir, sadece dilin ikrarı değildir, iman Amev'dir ve huddistu an Ammar ibn-i bana Ammar bin i hasan'dan rivayet edildi kale Ammar bin hasan demiş ki kale haddesena ibn Abi cafer an ebihi an ala ibni ala ibni i müseyyebi bini an ibn-i an ebi ahvesi burası rivayet zinciri geçiyorum orayı an abdillahi kale el imanu el tasdik bütün bu ravilerden, e, rivayet zincirinde söz konusu olanlardan e, birbirlerine anlatarak şunu söylemişler. Abdullah muhtemelen Abdullah İbni Mesud olabilir bu an Abdillahi. Kâl el iman et -tastik. İman tasdiktir. Yani الذين يؤمنون الذين يصدقون demektir. Liman kelimetu cemiatul li'ikrar billahi ve kutubihi ve rusulihi. İman, Allah'ı, kitaplarını ve peygamberlerini ikrar etmek için kullanılan kapsayıcı bir kelimedir. İman ettim dediğiniz zaman veya iman dediğiniz zaman Allah'ı, kitaplarını ve peygamberlerini ikrar etmek, tasdik etmek için kullanılan bir kelimedir. وَا تَسْتِقُ الْاِقْرَارِ بِالْفِعَلِ İkrar ne demektir? İkrar da şu demektir. İkrarın tastiki de fiille olur. Yani ikrar etmek, ifade etmek, benimseyerek kabul etmenin e, sonucu da ameldir. Bil fiali dediği yani bil amel. Demek ki burada dikkat ederseniz ilk tefsirlerde, ilk eserlerde, kaynak eserlerde ee, sonradan ortaya çıkan iman amelden bir cüz müdür filan e, bir takım lüzumsuz tartışmalara e, hiç gerek duyulmaksızın imanın ne olduğu ortaya konuluyor. İman sadece bir tasdik değildir, sadece ikrar değildir, sadece sözde söylemek değildir. Bunlarla birlikte iman ameldir. Bunu ifade ediyor. Ve izel kâh-ı yani iman eğer buysa böyle ise kelzi hüve evla bi te virül ayeti ve eşbehü bi sıfatil kavmi o takdirde bu ayetin en güzel tevhili ve muttakilerin bi sıfatil kavmi dediği muttakiler bu muttakilerin özelliklerine en yakışan e, yorum şudur en yakunu mefsufina bi tasdiki bil gaybi kavlen ve itikaden ve amelen yani الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة dedik ya huden lilmuttaqin ellezina yu'minun bil gayb o zaman eee sen zehu evla bi tevilu ayeti. bu ayetin tevili için en uygun olan durum en uygun olan ifade ve bu müminlerin muttakilerin sıfatlarına en yakışan durum şudur en yakunu mefsufina bi tasdiqi bil gayb onların gaybı tasdik ile sıfatlanmış olmaları e zaten ayet kelimede de öyle geliyor başka evlen ve yatikaden ve amelen hem sözlü hem itikadi yani imani yani bütün benliğimizle, benliğimizle kabul ederek, evet kabul ettim yani sadece sözle değil kalbimizle de kabul etmeye itikad diyoruz ve amelen, üçüncüsü de amel etmemiz demek ki mümin olabilmenin, muhtaki olabilmenin şartlarından birisi ellezine yu'minun sadece sözle iman ettim demek değil. Sadece kalple tasdik ettim demek değil. Bilakis hem söz, sözle ikrar etmek, hem kalple tasdik etmek, hem de amelle ikrar ettiğimiz, tasdik ettiğimiz hükümleri, esasları şey yapmaktır, yerine getirmektir. Yani bu üçü dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve vücut azalarıyla da amel etmek işte imanı oluşturuyor. Mana bu. İz celle senâuhu nitekim Cenab-ı Hak lem yahsurhum min mânen min mânel imâni alâ nitekim Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak diğer anlamları bırakıp tek bir anlamla ifade etmiştir. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ Bakın. Müminler gayba iman ederler. Tek bir mana var burada. Gayba iman etmek. Çünkü gayba iman ettiğiniz zaman peygamberler de giriyor içerisine, kitaplar da giriyor içerisine, ahiret de giriyor, melekler de giriyor, diğer hususlar da giriyor. Cenab-ı Hak burada, burada, bu ifade, ellezine yu'minûne bil gaybi ifadesiyle diğer anlamları bırakıp bütün diğer anlamları bırakıp tek bir anlamla müminin niteliğini ifade etmiş oldu. ellezine müminler gayba iman. Gayba iman ettiniz mi? Gayptan gelen vahyi kabul ediyorsunuz. Peygamberliği kabul ediyorsunuz. Gayptan gelen kitapları kabul ediyorsunuz. Gayb inancının gerektirdiği meleklere imanı kabul ediyorsunuz. Gayb inancının gerektirdiği ahireti kabul ediyorsunuz. Ama Cenab-ı bütün bunları teker teker ahirete iman ederler, şunu meleklere inanırlar, peygamberlere inanırlar, kitaplara imanlar demedi. Bakın. Ellezîne yu'minûne bil gayb. Müminin temel niteliği gayba iman etmektir dedi. Belerç mene min gayri hususi şey'in min ma'anîhi, a'racahu min sıfâtin bi haberin ve lâ Yani vahiy veya akıl yoluyla belirttiğin niteliklerden herhangi birisini birisini ee, herhangi birisini iman e, imanın birisini özellikle dışarıda bırakmadı. Onların e, sıfatlarını, niteliklerini genel olarak zikretti. neyi genel olarak zikretti? Bakın, ellezine yu'minune bil gayb. Ellezine yu'minun bil gayb. Müminler gayba iman ederler. E, diğer kitaplar melekler onlara yer vermedi. Bel اَجْمَلَا وَسْفَهُمْ bihi. Bilakis Cenab-ı Hak o müminlerin niteliklerini, sıfatlarını genel olarak, ecmere genel olarak zikretti. Bihi, yani o gayba imanla, gayba iman konusuyla genel olarak bildir. Gayba imanı anlatmakla, peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, ahirete iman, bütün iman esasları onun içerisine girmiş oldu. Min gayri خُسُوسِ شَيْءٍ مِنْ Bu gayba imanın manalarından İmanın manalarından herhangi birisini özellikle e, zikretmeksizin akracahu min sıfatiyim bir kadarın ve akıl veya vahiy yoluyla belirttiği niteliklerden herhangi birisini özellikle akıl veya vahiy yoluyla belirttiği niteliklerden herhangi birisi olmaksızın özellikle deletmeksizin sadece gaybı zikrederek Cenab-ı Hak onların niteliklerini genel olarak anlattı. El <gülüyor> kavlu fi te'vili kavli Teala bil gaybi bil gaybi ifadesinde yine şöyle bir tefsir yapılmış yani İbn-i Abbas'ın, i̇bn Abbas'tan bil gaybi, bil gayb hakkında şöyle demiş kale <gâle> bima câe <ca> bihi bil gaybi ifadesi ne demektir? bima câe bihi bima câe bil Kur'an'ı yani Kur'an'ın getirdikleri, Kur'an'ın söyledikleri Kur'an'da mevcut olan hükümler yani min Allahi Celle sena Yani Allah'tan gelen Hükümlerin hepsi an bir bin Buradaki bihi zamirini Cenab-ı Hakk'a Raci kılmakta mümkün Allah'tan gelenler. E o da zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde An-i ve an-nasim min ashabin i̇bn Mes'ud'dan ve yine Peygamber Efendimiz'den, ashabından Bazı insanlar, sahabeler şöyle demişlerdir bil bir ifadesi için Emmer gaybu gayb ifadesine gelince Fema gabe anil ibadin min emril cenneti ve emri nari kullardan gabe gayb olan yani duyularla e, algılayamadığımız bakın burada gayb kelimesi önemli bir kelimedir ee, mesela sözlüklerde baktığınız zaman bilinmeyen deniliyor ama o bilinmeyen kelimesi e, teknik anlamda eksik bir kelimedir yanlış bir kelimedir اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ifadesinde duyularla tam olarak algılayamadığımız beş duyuyla tam olarak algılayamadığımız bilgiler, alemler demektir, gayb. Şu manayı veremeyiz. Yani gayb bilinmeyen demektir. O zaman müminler eğer bu manayı verirsek şöyle bir çelişki ortaya çıkar. Müminler bilinmeyene iman ediyorlar. Müminler bilinmeyene iman edenlerdir. E, bilinmeyene iman edilir mi? Biz Allah'ın vasıfları, nitelikleri, sıfatı, isimleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Emirleri, yasakları anlatılıyor, Kur'an'ın nitelikleri anlatılıyor, peygamberlerin nitelikleri anlatılıyor. Yani biz belki cennetin nitelikleri anlatılıyor, cehennemin nitelikleri anlatılıyor, ahiretin anlatılıyor, kıyametin anlatılıyor. Belki çok detaylı biz bilmiyoruz. Ama bir, bizim e, iman etmemiz e, gerektiği kadarıyla bize bilgi verilmiş. Buraya dikkat etmek lazım. Tamagada ani ibad min emr el cennete kulların duyularıyla algılayamadığı cennet işleri, ile ilgili hükümler, ve emrinler, cehennemle ilgili hükümler ve mazekerr Allahu tebareke ve teala fil Kur'an ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen diğer meseleler gibi. Lem yekun tasfikuhum bi zalike. E, onların yani el müminine min arabi e, lem yekun tasfiquhum bizalike onların eee tenel gayb fe ma gaba an el ibad min el cezel ebedi lem yekun tasfiquhum bizalike yani el müminine min arabi min qibli asli kitabin ev ilmin kana indehum evet şimdi oldu cümleyi tam okuduk mana anlaşıldı şimdi değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim gelmeden önce yani el-mü'minine minel-arabi Araplardan mü'min olanlar min kıbeli asli kitabın ev kani kâne'indehüm yanlarında Kur'an'dan önce kendilerinin bir kitabı var mıydı? Yoktu. Bir bilgileri var mıydı gayb konusunda? Yoktu. Dolayısıyla bu bilmediklerini Kur'an-ı Kerim o bilmedikleri hususları, gayb ile ilgili hususları getiriyor ve onlar da tasdik ederek mümin oluyorlar. Ama Kur'an gelmeden önce bunların böyle bir bilgisi lem yekun tesdikuhun bizalike yani bunların ile ilgili bir bilgisi bir inançları filan söz konusu değildi. Haddasana sufyanu an asimin an zirrin gale el gaybu el kur'an ee, Burada da yine e, zir diye bir ravi bir e, alim, diyor ki gayb Kur'an'dır. An katâdete yani genel anlamda evet böyle söylenebilir ama teknik anlamıyla duyularla algılanmayan alem demektir. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'in içeriğine şu anda vakıfız. Ama gaybden gelmesi gönderilmiş olması hasebiyle evet Kur'an'ın bir boyutuyla da Kur'an buna bu şekilde gayb denilebilir. An katâdete fi kavlihi ellezine yu'minun bil gayb yine Katad'dan gelen başka bir rivayet. On müminler gayba iman eder, ederler. Kâlû âmenû bil cenneti ve nari ve bâsî bâd'en mevt fiyem'l kıyamet. Kıyamet günü öldükten sonra dirilmeye, cennete ve cehenneme iman edenlerdir. Ellezine yu'minûne bil gayb. Feda'sı manası bu. Ve kullu haza gayb. Bunların tümü gayiptir. Yani cennet Gayptir Çünkü duygularla tam olarak algılayamıyoruz. Cehennem öyle. Öldükten sonra dirilmek öyle. Kıyamet günü öyle. Anne Rabbi'i bin Enes'in Ellezine yu'minune bil gayb. Rabi bin Enes'ten rivayet edilmiş. Ellezine yu'minune bil gayb'inin manası Amenu billahi ve melaiketi ve rusulihi ve liyemin ahiri ve cenneti ve narihi ve liqaihi. Bunun manası şudur. Ellezine yu'minler gayba, onlar gayba iman ederler. Yani Allah'a iman ederler, meleklerine iman ederler, peygamberlerine iman ederler, vel yevmül akire akiret günde iman ederler ve cenneti cennetine iman ederler. Aslında cennaatihi demek lazım ki cennetlerine, çünkü cennetin içerisinde farklı cennetler de var. Herkesin makamına göre, mevkisine göre, deliryesine göre bir cennette durumu söz konusu, farklı farklı cennet mevkileri var. Ve narihi cehennemine, ve liqaihi, Allah'a kavuşmaya e, iman ederler. Ellezine yu'minune bil gaybin manası bu. Demiş. Rabbi bin Enes. Ve bil hayati be'adel mevti öldükten sonraki hayata iman etmişlerdir. Fe haza gaybin kulluğu. İşte bu anlattığımız buradaki Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, cennete, cehenneme, Allah'a kavuşmaya, öldükten sonra dirilmeye iman etmek bunların tümü fe haza gaybin kulluğu. Ve gaybi Gayben aslı kullu mağa ve an şeyin. Herhangi bir şeyden senden e, gayb olan yani duyurlarınla e, algılayamadığın, kavrayamadığın, tam olarak kavrayamadığın her şey gaybdir. Vahemin <gülüyor> kabiliye nitekim şu sözünde de kullanılır, şu sözde de kullanılır. Sen şu, şu Araplar'da Araplar için tabii Arap kişiler için bunu ifade ediyor. Va ve fulanın yagi bu gayben. Falanca kişi görünmez olduğu, kaybolduğu, artık e, onu göremiyorum. Gaybi bu gayben yani falanca kişi e, kayboldu, kayboluyor. Artık görünmüyor manasında. Fakat <gülüyor> ihtilafa Müfessirler müfessirlerin ileri gelenleri e, Cenab-ı Hakk'ın bu iki ayeti aleyflam imzali kitab बारेi befi. İdendlü muttaqin ellezine yu'minun yani idendlü muttaqin ve ellezine yu'minun bil gayb ifadesiyle bu iki ayeti e, tin kimin hakkında olduğu konusunda itiraf etmişlerdir. Fi evvel hazil sureti fi yani kendilerinden e, bahsedilen bu surenin başlar gündündeki bu iki ayetin kimler hakkında olduğu konusunda itiraf etmişlerdir. Ve finatihi ve sıfatihi milleti ve seferin biha min imanihim bil gayb ve onların sıfatları, özellikleri ki Cenab-ı Hak o e, sıfatlarını, özelliklerini e, özelliklerini anlatırken e, onların gayba iman ettiklerinde e, onların gayba iman ettiklerine dair olan sıfatlarını ve özelliklerini de e, özellikleri konusunda da müfessirler, ihtilaf etmişlerdir. ve الْمَعَانِ لَتِي حَوَتَ الْاَيَتَانِ مِنْ سِفَتِهِمْ gayri Ve yine bu iki ayetin ihtiva ettiği diğer anlamları, onların nitelikleriyle ilgili olan diğer anlamlar konusunda da bunların kim olduğu konusunda itiraf etmişlerdir. Eee laqala faqala da'duhum hum min al-arab khasatan duna berihim al Bir kısım ulema şunu söylemiş. özellikle Arapların mümin olanlarıdır. Duna berihim min al-ehli kitabi ne. Ehli kitap tan olan ee, müminlerin dışında, dışındaki e, şeyler, Araplardan mümin olanlardır. Yani Kur'an geldikten sonra mümin olanlardır. Bir kısmı böyle demiş, demiş. Ve Seder Lu'ası Hattika bu sözlerinin e, doğruluğu konusunda da şunu deliyemiş, getirmişler. Ve Hakikat'i tevilihim. yaptıkları yorumun gerçekliği konusunda bir ayeti, bu ayete ilişkin Elleti Tetru Hat'i'nin ee, yani bu ayeti takip eden. Eller <gülüyor> zine yümenonu bil gıyb ayetin takibinden ayetler hakkında ve bun bu ayetlerin tefsiri konusunda yaptıkları yorumun sahde olduğuna dair delili şu delili getirmişler ve vakallullah azze ve cerler şu delil de şudur Allahın şudur ve ler <gülüyor> zine yümenonu bil ma ünsileli ve ma ünsilemin kabriki demişler ki bunlar Hazret Peygamber döneminde Müslüman olan Araplardır bu ayetin, bu e, iddiamızın delili de şu ayetlerdir. Hemen yine aynı e, Bakara Suresinin başında hemen bu zikrettiğimiz ayetlerden sonra gelen şu ayetlerdir bunun delili. <Sessizlik> bunlar bu kayba bu iman edenler, bu muhtakiler, sana ve senden önce indirilenlere iman edenlerdir. E dolayısıyla bunlar Hazreti Peygamber zamanındaki müminlerdir kalu bir başka grup şöyle diyor Felen yapını ve Arap kitabının ha aynı grup bunlar dedi ki Felen yapını ve Arap kitabım mübarek kitab-ı Lezi Enzerallahu Azze ve Celle ala Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bunlar şunu söylüyorlar bu Arapların Cenab-ı Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu kitabı indirme önce bir kitapları yoktu söz konusu değildi ki bu kitapla tedînu ve vel ve vel amelibih Bu kitapla bu kitabı tasdik ederek onunla dindarlaşsınlar ve onu ikrar etsinler, kabul etsinler ve onunla amel etsinler. Böyle bir kitapların söz konusu değildi. Yani Arapların, <gülüyor> Araplar Müslüman olmadan önce böyle bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla bu hitap doğrudan doğruya Müslüman olan Araplaradır. Müslümanlaradır. Hazreti Peygamber zamanındaki Müslümanlaradır ve inma kana Hiç şüphesiz e, bu el-kitap ifadesi yahli kitabeyni veya. Bunların dışındaki iki ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanların dışındaki kitaptır. Bu kitapla kastedilen de Kur'an'dır yani Yahudi ve kitapların Tevrat ve İncil'i değil Kur'an'dır. Bunu söylüyorlar. Galip Falanma kessallahu azze ve celle nbe'ellezine bima uzile ila Muhammedin ve yine şöyle devam ediyorlar. Cenab-ı Hak peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eee Falanma kessallahu azze ve celle nbe'ellezine yu'minuna bima hazret Muhammed'e indirilen indirilen hususları hususlara iman eden kişilerin kişilerin özelliklerini kesse anlatmak bildirmek Kıssa diyoruz ya Kıssa da buradan geliyor Anlatınca, bildirince e, Ve Hazreti Peygamber'den Öncekilerin durumlarını Yine o Müslümanlara e, Bildirince, Peygamber'e bildirince daha da ihtisası Hinebe el-mü'minine bil-gayyib Gayba iman eden Müminlerin e, Haberli haberini Durumunu anlattıktan sonra anlattıktan sonra e, gayba iman eden müminlerin haberini bildirdikten sonra اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِ وَيُقِمُونَ ve وَمِمَّ رَزَقْنَهُمْ لِيُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bima. Önce gayba iman edenleri anlattı sonra yine müminlerin o gayba iman edenlerin özelliklerini şu şekilde anlattı onlar sana ve senden önce indirilenlere iman edenler dedi bunları anlattıktan sonra اَلِنَّ enne كُلَّ سِنْفٍ مِنْهُمْ غَيْرُ السُنْفِ الْآخَلِ Biz şunu biliyoruz ki bunlardan her bir sınıf diğer sınıfın dışındadır. Yani burada anlatılanlar özellikle Hazreti Peygamber zamanında Müslüman olan, olanlardır. وَاَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالْغَيْبِ Gayba iman eden müminler نَوْنْ غَيْرُ الْغَيْرُ النَّوْعِ الْمُسَدِّقِ بِالْكِتَابَيْنِ Bu iki kitabı Tevrat ve İncil'i tasdik edenlerin dışındaki bir gruptur. اَلَّذ۪ينَ اَحَدُهُمَا مُنَزَّلُونَ اَلَا مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve selleme ki bunların bir kısmı bu iki kitaptan اَلَّذ۪ينَ اَحَدُهُمَا مُنَزَّلُونَ evet bu iki kitaptan ehli kitap ve ehli kitaba indirilen Tevrat ve İncil'in dışındaki kitapta zaten Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Evet ve la karu min rasulullahi azza Şimdi birincisi elazina yümenon bil güyibi ve yükmun salat ve min marazaknahum yufukun ve elazina yümenon Birinci grup, Hazreti Peygamber'e indirilenlere edenler İkinci grup ve elazina ve min Senden önce indirilenlere imaidenler. edenler la min Diğer grupta yine bunlar ve izâ kâne zâlike kezâlike durum böyle olunca sahhe mâkunla o zaman dediğimiz sahih olur ki min enne tevîle kavlülâhi teâle Cenab-ı Hakk'ın şu sözünün tevîli şudur ellezîne yu'minûne bi'gayt innemâ huvellezîne yu'minûne bimâ gâve anhum kendilerinden gayıp olan kendilerinin duyularla algılamadığı şeylere iman edenlerdir onlar da kimdir? Hazreti Peygamber'in Peygamber'e iman edenlerle kendi dönemlerinde kendi kitaplarının esaslarına iman edenlerdir. Hem onlar da o, o, bu ifade içerisine girer hem de müminler de girer. Bi ma'a ba'an humune'l cenneti ve nari vasavabi vel iqabi vel marsi vet tasdik billah ve melaikati ve kutubi ve rusuli ve cemi'i ma'kanati ve arabu ve tadinu bihi fi cahiliyetin. Arapların cahiliye döneminde kendisiyle dinlenmedikleri yani kendisini din olarak kabul etmedikleri bütün hususlar bu peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman Allah'ı tasdik gibi öldükten sonra dirilmek, ceza, sevap, cennet, cehennem gibi gayb olan hususların tümüne iman edenler ellezine yuh minune bilgayb ifadesinin içerisine girer yani peygamber döneminde eee hem Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu esasları kabul edenler hem de Hazreti Peygamber'den önceki kitapları, peygamberleri ve diğer e, tahrif edilmemiş esasları kabul edenlerin tümü bu gayba iman edenler ifadesinin anlam alanını kapsamalarına içerisine girmektedir. Bima <gülüyor> Allahu celle Sana ve ala ibadihi deynuna tabihi dunagirih ki Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Peygamberle birlikte göndermiş olduğu esasları e, ilk önce o kendilerine inmiş olan topluluğa e, vacip kılıyor. Kılıyor ki hani siz tatbik edin. Size kitap gelmiş, siz tatbik edin. Madem inanıyorsunuz, siz tatbik edin. E, dolayısıyla Hz. Peygamber'e iman eden kişilerin Müslümanların şöyle bir niteliği olmuş oluyor. Hem kendilerine inmiş olan kitabı kabul ediyorlar hem de zaten Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu kitapta, önceki kitap ve peygamberlerin kabul edilmesine dair esaslar da var. E onları da kabul etmiş oluyorlar. Bir kısım insanlar da şunu söylemişler, bir kısım alimler. Bel nazaret hazir ayatul arba'u arba'u fi mümini ehli kitabı khâseten. Bir kısım ulema da demiş ki bunlar ehli kitabın, özellikle ehli kitabın müminleri hakkında inmiştir. Yani Yahudi ve Hristiyan olup da mümin olan Hazreti kendi peygamberleri döneminde o ki o müminler hakkında inmiştir diyor ama bu e, tabi e, yani burada bu, bu anlayışta e, Hazreti Peygamber döneminin müminleri dışarıda bırakılıyor ki pek doğru kabul etmek mümkün değildir ama ikisini birden dese hem Hazreti Peygamber'in e, getirmiş olduğu esaslara inanan müminler hem de o günün şartlarında kendi kitaplarına esaslara inanan müminler de kastetmişti deseydi daha doğru olurdu. İman bilkur'an yand ihbarillah celle senauhu yuhum fihi min al-ghuyub allati kanu yukfunaha beynehum ve yusiruneha. ki bu ehli kitabın müminleri Kur'an'a iman ediyorlardı. Aynı Yand ihbarillah celle senauhu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in nitelikleri Hazreti Peygamber'in nitelikleri kendi kitaplarında da mevcuttu. Ee, Celle sanahu yahun fihi anil guyu billet ikanu Onlar da bunu kendi alanda gizliyorlardı ve yusurru bununla seviniyorlardı ki yani böyle bir kitap böyle bir peygamber gelirse biz de onu da kabul edecek diyorlardı. Tabi bu görüş biraz zayıf düşüyor. <gülüyor> Ali mu 'inde isalillah celle senâhu ve Cenab-ı Hakk'ın e, peygamberini eee etmesinden sonra bildiler. İhsan ettiği esnada bu durumu bildiler ki böyle bir peygamber, böyle bir kitap geldi gelecek. Eee Nebi Aleyhissalatu vesselam alezerike minhum fi tenzilihi ennehu min 'indillah celle celaluhu celle ve azze. Evet. Yani bunlar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Kur'an-ı Kerim geldiğinde indirildiğinde e, bunun Allah'tan olduğunu bildiler ve bununla sevindiler. Sahamenü bin Nebi aleyhi ve selleme Hazreti Muhammed'e iman ettiler ve sadeku bil Kur'an, Kur'an'ı tasdik ettiler ve ma fihi minel ihbari anel guyubel ve Kur'an-ı Kerim'de bulunan gayb haberlerini kabul ettiler, tasdik ettiler. Elleti la ilme ki kendilerinin bu konuda bir bilgileri de yoktu. Laime lehum biha o konuda bilgiler de yoktu bu gayb meseleyle ilgili ha gayba gidiyor, uyuk kelimesine gidiyor Lemma istekarra indehüm bilhuceti leti yahtecallahu tebareke ve teala biha alihim fi yani Cenab-ı Hakk'ın kendi kitabında, Kur'an'ında onlara delil olarak sunduğu bu deliller ortaya çıkınca onlar da bunu kabul ettiler. مِنَ الْإِخْبَارِ فِيهَ اَمَّا كَانُ يَكْتُمُونَهُ مِنْ دَمَائِرْهِمْ O haberler de kendi vicdanlarında e, gizliyorlardı. Yani Hz. Peygamber diye yani biliyorlardı bunu. Bir peygamber gelecek, e, biz, bizden sonra yeni bir kitap gelecek ve o peygamber bütün dünyaya bu kitabının hükümlerini, bu dünya egemen kılacak bunu biliyorlardı. Demair arkadaşlar, e, kalp, gönül manasına geldiği gibi vicdan manasına da geliyor. Nefis manasına da geliyor. Enne cemi'a zalike min andillah ve bu gönderilen hükümlerin, Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in gönderilmesinin bütün bu işlerin tümünün de Allah katından olduğunu biliyorlardı. daqalı daha Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam'a bi bi vasci cemiyat müminin elazine ve acemi bir kısım alimlerde demişler ki bu dört surede ifade edilen bu dört ayetten maksat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu kitap kitaba iman edenlerdir ki e, بِوَاسْفِي جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ زَالِكَ سِفَتُهُمْ Evet, e, sıfatları şu olan, Araptan, Acem'den ve Ehli Kitap'tan ve diğerlerinden e, nitelikleri e, Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu kitaba ve esaslara iman eden müminlerin tümüdür. İşte bu anlayış daha doğru. Yani şu ifade daha doğru, bu yorum daha doğru bir yorumdur. وَاِنَّمَا هَذ۪ينَ hazin سِنْفِ مِنَ النَّاسِ bu sıfatlar yani ellezine yu'minune bil gayb ifadesi bu insanların bir özelliğidir binaaleyh ver mü'minu bime enzelallahu ala muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve ma unzile min qablihi huvel huve mü'minu bil gayb mü'min Allah'ın peygambere inzal ettiklerini kabul eden ve peygamberden önce indirilenleri de kabul eden kişidir. Huvel mu'minu bil gayb. İşte bu kişiye gayba iman eden kişi denir. Hanib bin Abbas'in İbn Abbas'tan ve yuqimun salate namazı ikame ederler ifadesi geçiyor. Kâl ellezîne kâle İbn Abbas diyor ki ve yuqimun salate namazı ikame etmek manası şudur ellezine yuqimune salate bifurudiha farzlarına, farzlarıyla namazı yerine getirenler yani farzlarına riayet edenler ve yuqimune salate'nin tefsiri anlamı bu İbn Abbas diyor An-ı İbn Abbas'ın yine bir başka rivayet ve yuqimune salate bunun manası şudur kale ikametü salati namazı ikametmenin anlamı şudur temamu rüku'i ve sucudi ve attilaveti ve huşu'i vel ikbali aleyha fiha yükümüne salate, yükümüne salate cümlesinin manası şudur rükü tamamen yerine getirmek, secdeyi e, tamamen e, olduğu gibi yapmak, kilaveti yerine getirmek namazda huşu sahip olmak ve ikbali aleyha yine e, e, namaza bütün benliğimize yönelmek, fiha ve ikbali aleyha fiha yani namazla da bütün benliğimize yönel, yönelerek namazımızı eee ikame etmektir. Hani de hak ki fi kavli ellezina yuqimuna ssalate yani ssalate'l mefrudete. Ellezina yuqimuna ssalate kelimesinin tefsiri dahaktan bu da tabiinden bir zat. Es-salate'l mefrudete farz olan salatları yapmaktır. Yerine getirmek. فَالْقَوْلُ ف۪ي تَعْوِلِ قَوْلِ تَعَالَى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu ifadenin, bu ayetin tefsirine gelince Can İbn-i İbn-i Abbas'tan وَمِمَّا <gülüyor> ifadesi için şöyle söylenmiş قَالَ يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ اِحْتِسَابًا لَهَ Sevabını umarak yani o zekatın verdikleri zekatın sevabını umarak Zekatı ifa ederler, verirler, yerine getirirler. Sevabını umarak zekatı verirler. Ve mimmar azaknahum yunfikunun manası bu. An ibn Abbas'in, ibn Abbas'tan ifadesiyle yine rafine, zekatı envali, mallarını zekatını verirler. An ibn Masud'ü ve an Nasimin ashabine bir yine İbn Sultan, Aziz Peygamber'in ashabından başka bir takım insanlar da şöyle söylemişler. "Vemin mimaracak neyun şu ifadesi manası hakkında. Hiye nefakatu raculu ala ahlihi. Bu e, ifadenin manası şudur. Kişinin ehline yapmış olduğu yufaktır. Yapmış olduğu ehlinin nafakasını sağlamasıdır. Daha zekatle en tenzile zekatı yani bu ayet kelimeler e, zekat ayetleri inmeden önce böyle anlaşılıyordu demişler. Ha, ona gerek yok. Zaten ramin marazaqna humu şekinde dediğiniz zaman eee eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza e, helal olarak yemiş olduğunuz her şeyde infak kavramının anlamlarının içerisine girer. Ama kavlü fi kavli yine Cenab-ı Hakk hakkında ve lezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min yuqinun. Bu ayet tecvir <gülüyor> olarak beyano anil men'u'kine bihazen la'at bununla ilgili olarak daha önce bu sıfatla nitelenmiş olan kişilerin beyanı geçti ellezine yu'minun ve bilgayb ve yu'min ve dedi ki yine bunlar da bu ayet kelimede de o kişilerin yine nitelikleri anlatılmış oluyor diyor ki daha önce de bunları şey yaptık bunlar hakkında konuştuk bunlar Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu esaslara iman eden kişilerdir e zaten onlar hem Hazreti Peygamber'in getirdiğine iman ediyorlar, hem de Hazreti Peygamber'den e, önceki e, vahiylere de iman etmiş oluyorlar. Ve وَاَيُّ اَجْنَاسِ نَاسِهُمْ Bunların kimler olduğu konusunda daha önce beyan geçti. Daha önce anlattık biz bu durumu, yani bugün şu ana kadar zaten bunu anlatıyoruz. ''غَيْرَ anna, neskuru مَا رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ عَنَّا رُوْيَ عَنْهُ فِي تَعْوِيَ تَوْلَى'' Evet. Şu kadar var ki ''Ellez vellezine yu'minun ebi ma üzlelik ve ma üzlemin tablik ve bil ahiretuhuhum yuqinun'' Evet. Şu kadar var ki ''Enna neskuru'' biz anlatacağız ''Ma'rruviye fî zalike'' Bu konuda rivayet edilenleri Amma kendisinden rivayet edilenden fi tevili kavle şu sözün tevili konusunda biz kendisinden rivayet olunan rivayette bulunan kişiyle kişinin rivayetlerini anlatacağız. Yusuf bima cite minallahi celle ve azze ve azze. Yani berazine yuk bima kablik ifadesinin manası şudur. Ey yusadıqune, yani minunun yusadıqune işte ye yerdir. Yusadıqune ki, müajjetebihi min azze ve celle. Allah'tan getirmiş olduğun şeyleri tasdik ederler ve müajjetebihi min kablike miner müslin. Senden önce e, peygamberlerin getirmiş olduğu esasları da kabul edenlerdir. La yufardıqune beynehum. Onların arasında bir ayrım yapmazlar. Bu iman esasları arasında bir ayrım yapmazlar. Peygamberler arasında kitaplar arasında bir ayrım yapmazlar. وَرَا hadun Bile bile inkar etmezler. مَا جَأَهُمْ بِهِ O peygamberlerin kendilerine Rablerinden getirmiş olduğu esasları kesinlikle inkar etmezler. 1-2 7-8 satır kaldı arkadaşlar. Saat 9-10 geçiyor. Ben dersi burada sonlandırıyorum. Orayı da artık tefsirlerden okuyarak inşallah halledebilirsiniz. Teşekkürler ediyorum. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için 100 kişilik sınıftan bir kişi başından sonuna kadar dersi tam manasıyla dinledi. Yine de teşekkür ediyorum. Sağ olun.